Bayan bir izleyicimiz eşi örtünmesini istemiyormuş kendisinin. Bunun sorumluluğu bende mi diyor. Ben başörtüsü aldım örtünmek için ama hepsini saklıyor ve örtünmemi engelliyor. Benimle evde olduğun sürece de örtünemesin diyor. Bunun bu konuda neler yapabilirim diyor. Mümin bir kadın bu konuda neler yapması gerekir. Öncelikle bir Müslüman Cenab-ı Hak Celle Hazretlerine itaat hususunda, itaat hususunda hiçbir kimseye karşı sorumluluğu da yoktur. Onların sözüne onların sözüne alma mecburiyetinde olmadığı gibi almak da almak da efendim e, tercih hakkı yoktur. Almada da tercih hakkı yoktur. Niye? Çünkü peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam açık bir fermanı vardır. Nedir fermanı? La taata li fi maasiyetil halik. Yaratıcıya isyan olan noktada hiçbir kula hiçbir kula itaat yoktur. Bu kul ananız olur, babanız olur, hocanız olur, efendim kocanız olur. Bunun hiçbir önemi nedir? Yoktur. Hiçbir önemi yoktur. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri anne babaya iyi davranmasını ama bir şık koşmak veya bir günah emrettikleri vakitte onların ne yapmasını dinlememesini Kur'an'da da açıkça emrediyor. Ferman evet, buyuruyor. Evet. O nedenle Hanım kardeşimiz madem ki bir Müslümandır, madem ki Allah'ın emrini yerine getirmek istiyor ve başörtüsü de farzdır. Burada kocasına itaat edemez. Kocamın izni vardı, yoktu diyemez ve örtünmek zorundadır. Evet. Örtünmek zorunda Ama e, kocası örtünmek zorunda olduğu halde istemiyor diye açık gezerse bunun günahı kime aittir? Suçlar ferdi olduğu gibi, cezalar ferdi olduğu gibi. Günah sevap da nedir? Ferdi'dir. Bunun günahı kendisi nedir? Hanımefendinin bizzat kendisi günahkardır. Kocası da bir haramı işlemesine emir ve ferman buyurdu, emir buyurdu ve haram işlemesine yardımcı olduğu, Allah'ın emrini yerine getirmesine engel olduğundan dolayı o da ayrı bir günahkardır. Evet. İkisi ayrı. Ha gelelim boşanma evet. meselesine. Bu bu gibi durumda. Bu tamamıyla kişiye bağlıdır. Bu tamamıyla kişiye vardır. Allah'ın emrini yaşamasını engel olmayan bir insan, engel olan bir insanla yaşamak isterse boşanır. Boşanırsa da günahkar olmaz. Boşanmasa nikahlarına bir zarar gelir mi? Hayır gelmez. Günah işleyerek nikahlar ne yapar? Evlilikleri devam edebilir. Kendi iradesi altındadır. Kendi iradesi altındadır. Evet teşekkürler hocam. Günün...